Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabb'i olan Allahu u Teala'yadır Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Asil kardeşlerim Hiranur dağı Peygamber Efendimiz'in hanesine 5 kilometre mesafedeydi Çıkması zor Dik ve yüksek bir dağıdı İrili ufaklı kayalardan oluşmuş Ağaçsız bir dağıdı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tefekkür merkezi Daha çok bulunduğu mağara Dağın zirvesinden 20 metre aşağıdaydı Mağaranın içindeki boşluk Bir kimsenin Ayakta duracak kadar bir alandı Ve ancak Bir kişinin uzanıp yatacağı kadar Bir genişliği vardı Hıranur dağı Mekke'ye hakim Bir noktadaydı Hıra dağından bakıldığında Kabe çok rahat bir şekilde görünürdü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Niçin dağı tercih etmişti Derin tefekkür hallerini dağda değil de başka mekanlarda yapamaz mıydı? Çöllerde bir mekan seçebilirdi Ya da Kabe'yi tercih edebilirdi Veya evinin bir odasında tercih edebilirdi Ama bunların hiçbiri dağların ortamını veremezdi Çöller her an kum fırtınalarıyla Değişen kum tepecikleriyle hareketli mekanlardı Kabe ibadet maksadıyla gelen İnsanlarla dolup taşan bir mekandı. Ev, beşeri alem ile olan ilişkilerini bütünüyle koparamayacağı bir mekandı. Oysa Peygamber Efendimiz, kendi derinli dünyasına yönelebilmesi için bütün iletişim dünyasından sıyrılmalıydı. Çünkü insan, dışı uyarılardan ne kadar uzaklaşırsa, kendi iç dünyasının zenginliğine o ölçüde nüfus edebilirdi. Peygamber Efendimiz'in Hıranur Dağı'ndaki tefekkür süresi, uzun uzun düşünce dönemi bizim üzerinde özenle durmamız gereken bir konuydu. Düşünmek yalnızlığı istiyordu, yalnızlığı gerektiriyordu. İnsan hayatının çizgilerinden bir çizgiyi yalnızlık çizgisi yapmalıydı. Hayatının bir parçası olmalıydı. Asıl olan varoluş sırrınca yaşamaktı. Güzel bir mümin olmaktı. Güzel bir kul olmaktı. Bunun için toplumun içinde fazla kalmamak gerekiyordu. Lüzumsuz şeylere meşgul olmamak gerekiyordu. Ömür denen muhteşem sermayeyi boşa harcamamak gerekiyordu. Fikrin, zikrin ve şükrin ikliminde olmak gerekiyordu. Kulun işi Rabbiyle idi. Asıl yalnızlık, İnsanlardan uzak kalmakta değildi İnsan toplumun içindeydi Ama ruhunun açlığı derinse Asıl yalnızlık o zaman olurdu Ruhunun derdine derman bulamazsa Büyük yalnızlık o zamandı Allah-u Teala'ya yakın olan Yani Allah'ın rahmetine nail olan Yalnız olabilir miydi? Allah'tan uzak kalmış olansa, toplumun ta bağrında olsa bile yalnızlıktan kurtulabilir miydi? Ama her şey denge üzere hareket ederken, insan da hayatında dengeyi temel almalıydı. Yalnızlık bir ilaç gibiydi. Ama ilacı ne fazla almak ne de eksik almak gerekirdi. Miktarınca olmalıydı. Yoksa ilaç dertlere yol açabilirdi denge çizgisini kaybeden sorunlu bir hayatın içerisine sokabilirdi. Yalnızlık gerekliydi. Düşünmenin ortamıydı ama hayatın dengesini bozmadan olmalıydı. Bir de kötülüğün yaygın olduğu bir toplumda, günahlara girmenin çok kolay olduğu ortamlarda insanın temiz kalabilmesi kolay değildi. Bu çetin ortamlarda kirlenmeden hayatı yaşamak hiç de kolay değildi. Bunun için yalnızlığın tercih edilmesi, inzivanın tercih edilmesi kaçınılmaz oluyordu. Hem ruhun gıdasını vermek gerekiyordu, hem de ruhu kirlendirmemek gerekiyordu. Asıl olan ahlaki gelişimdi, ruhi gelişimdi. İnsanların etkileşiminden azade olmak gerekiyordu. Ruhun gelişimi ölçüsünde insan etkileşimlerden kendini alabilirdi. Yoksa insan kendinin tekamülü konusunda mesafe alamıyordu. Rabbani iklime yaklaştığı ölçüde insanların övgüleri ve yergileri anlamını kaybediyordu. Kalbin Rabbine ne denli yöneldiği asıldı. Bunun için inziva son derece önem arz ediyordu. Biz müminler bu noktada inzivayı itikafa dönüştürerek o derin düşünüşü o fikri, zikri ve şükrü belli boyutlarda yaşama imkan elde edebilirdik. Geçen sohbetlerimizde bir giriş yapmıştık. Peygamber Efendimiz Nur Dağı'nı mekan haline getiriyordu. Bir ay, iki ay kaldığı oluyordu. Yiyeceğini ve içeceğini Hazreti Hati Cennemiz getiriyorlardı. Yıl 610. Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesiydi. Gece'nin son bölümüydü. Seher vaktiydi. Bağd-ı Saba esintileri varlıklar alemine can katıyordu. Doyumsuz bir esintiydi badı ı Saba. Cebrail ile emin bir insan suretinde geliyordu. Peygamber Efendimiz irkiliyor, telaşlanıyordu. Cebrail Aleyhisselam: İkra, "Oku." diyordu. Peygamber Efendimiz: "Ben okuma bilmem." diyorlardı. Cebrail Aleyhisselam: Peygamber Efendimiz'i kucaklıyor ve şiddetle sıkıyordu. Yine oku diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyordu. Cebrail beni kucaklayıp sıkınca, kemiklerimin birbirine girdiğini sandım buyuruyorlardı. Ve cevabı ben okuma bilmem oluyordu. Cebrail yine kucaklıyor ve sıkıyordu. Her kucaklayışında ve sıkmasında, Peygamber Efendimiz'in, takatı dermanı kesiliyordu yine Cebrail oku diyordu Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben okuma bilmem buyuruyorlardı Cebrail üçüncü kez oku demesinden sonra ne okuyayım buyuruyorlardı ve Cebrail ikra bismi rabbikellezi halak ayeti kerimesini okuyorlardı yaratan Rabbinin adıyla oku o insanı bir kan fıhtısından yarattı oku Rabbin büyük kerem sahibidir. O insana kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti, buyuruluyordu. Alak suresinin beş ayeti nasil oluyordu. Cebrail aleyhisselam daha sonra ayrılıyordu. Peygamber efendimiz ise son derece heyecanlı, son derece kaygılıydı. Süratle Hıranır Dağı'ndan evine Hayne-i geliyordu. Evine gelince beni örtünüz, beni örtünüz buyuruyorlardı. Hazreti Hati Cennemiz derin kavrayışlı bir insandı. Peygamber Efendimiz'in halinde belirgin bir değişikliği hemen anlamıştı. Peygamber Efendimiz'in üzerini örttüler. Resul-i Ekrem Efendimiz biraz dinlendiler, biraz sakinleştiler ve sonra yaşadıklarını Hazreti Hati Cennemiz anlattılar. Arkasından da bana bir şey olmasından korkuyorum buyurdular. Hz. Cennem ise, hayır korkma, mahzun olma, senin gibi bir insanı Allah mahzun etmez diyordu. Ve sözlerine şöyle devam ediyordu. Sen sözün doğrusunu söylersin, emanete riayet edersin. Akrabalara yakın alaka gösterirsin, komşularına nazik ve müşfik davranırsın. Fakirlere yardım edersin, gariplere kol kanat gerersin ve sen son derece misafirperversin. Felaketlere, musibetlere uğrayanlara yardım edersin. Allah senin gibi bir kulunu hiçbir zaman utandırmaz diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı olayın iç yüzü neydi? Bu Rabbani bir şey miydi yoksa şeytani bir şey miydi? Hz. Hatice annemiz amcasının oğlu Varaka bin Nerfel'e gitmeyi teklif ediyordu. Beraberce Varaka bin Nerfel'e gidiyorlardı. Zira Varaka Tevratı İncil'i biliyordu. Bilge bir adamdı. Bu konuyu onun bilebileceğini umuyorlardı. Peygamber Efendimiz yaşadığı olayı anlatmaya başladı. Efendimiz anlattıkça, Varaka heyecanlanıyor ve sonra varaka ''Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, yüce Allah'ın Musa'ya gönderdiği namusu ekberdir. Ah ne olurdu! Yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdudan çıkardıkları zaman sağ olsaydım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kavmün beni yurdumdan mı çıkaracak?'' Varaka evet Seni buradan çıkaracaklar Çünkü senin gibi her peygamberi Kendi kavmi yurdundan çıkarmışlardır Eğer senin davet ettiğin günlere yetişirsem Bütün gücümle sana yardım ederim diyordu Olay aydınlanıyordu Peygamber efendimizin ruhu yatışıyordu Aslında gönül dünyasında Bu manalar daha önceden oluşuyordu Özellikle gördüğü rüyalar aynen çıkıyordu Hıranur dağında taşlardan Selam ey Allah'ın Resulü diye Kaç kez sesler duyuyor Dönüp çevresine baktığında Hiç kimseyi de göremiyordu Bu halleri Yoğunluklu olarak yaşıyordu Kalp dünyası Hıranur zamanlarında nübüvvete Hazırlanıyordu İlk vahiy geliyordu Bundan böyle her şeyi Rabbinin adıyla okuyacaktı Gökyüzünü okurken Rabbinin adıyla okuyacaktı Yeryüzünü okurken Allah'ın ismiyle okuyacaktı Her varlığı okurken Onun adıyla okuyacaktı Yağmur bulutlardan değil Rahman-ı Rahim'den Geliyor diye okuyacaktı Sayısız ve o denli Zarif kar tanelerini Yeryüzüne inişini Onun adıyla okuyacaktı İçtiği suyu onun adıyla okuyacaktı Onun adını Zikrederek içecekti zavallı sebeplere, oluşumlara faili diye değil asıl failin Rabbi Rahim olduğunun bilinciyle bakacaktı. Varlıklar alemini seyrederken ey cemal sahibi Allah'ım yarattıklarını ne kadar güzel yaratıyorsun anlamıyla okumak vardı. Öyle temaşa etmek vardı. Sebepten hemen hakiki sahibine intikal etmek vardı. İnsan her varlığa akrabaydı. Zira her varlık aynı kaynaktan geliyordu. Her şey ondandı. Rahman-ı Rahim dendi. Güç ve kuvvet sahibi sadece oydu. Hakiki anlamda başka güç ve kuvvet sahibi bir varlık yoktu. Ondan geliyor, ona gidiyorduk. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.